Eczacının Karısı Eser Anton Çehov Seslendiren Nimet Olcar Ses Kayıt Stüdyo Turkuaz Montaj Mehmet Şahin Kaş sokağın oluşturduğu bey kasabası derin bir uykuya dalmış. Hava kıpırtısız, derin bir sessizlik var. Yalnızca uzaklarda, çok uzaklarda, herhalde kasabanın dışında bir köpek ince kısık sesiyle havlayıp duruyor. Ortalık neredeyse aydınlanmak üzere. Kasabada herkes uykuda. Yalnız kasaba izanesinin sahibi Çernomordik'in genç karısı uyumamış. 3 kere uyumak için yatağa girmiş. Üçünde de uyku tutmamış gözünü. Pencereyi açmış, sırtında yalnız gömlek dışarısını seyrediyor. Nedense canı sıkkın, sıcaktan bunalıyor. İçinde bir hüzün var. İnsana ağlamak arzusu veren nedeni belirsiz bir hüzün bu. Kadın gerçekten ağlamak istiyor ama bir yumru gelip gelip boğazına düğümleniyor. Onun birkaç adım gerisinde kocası dik duvara yaslanmış tatlı tatlı horlamaktı. Obur bir pire adamın burnunun kemerine yapışmış, habire kanını emiyor. O bunu hissetmiyor bile, hatta keyifle gülümsüyor. Çünkü düşünde bütün kasaba halkının öksürüye tutulduğunu, öksürük şurubu almak için eczaneye akın ettiklerini görüyor. Top atsan, iğne batırsan, gıdıklasan derin uykusundan uyandıramazsın. Eczane ve dolayısıyla eczacının evi, kasabanın ta kıyısında... Onun için eczacının karısı uzaklara kadar her yeri görebiliyor. Önce gökyüzünün doğu kıyısı yavaş yavaş ağarıyor. Sonra yangın kızıllığı vurmuşçasına kızıla boyanıyor. Ufuktaki fundalıktan ansızın kocaman ve yirmi yüzlü ay yükseliyor. Ayın yüzü kıpkırmızıdır. Fundalıktan çıkarken nedense utanmış gibidir. Gecenin sessizliğinde ansızın bir takım ayak batırtıları, mahmuz şakırtıları duyuluyor. Esaçının karısı herhalde subaylar emniyet amirinin evinden karargaha dönüyorlar diye düşünüyor. Biraz sonra sırtlarında beyaz subay ceketleriyle iki karaltı beliriyor. Birisi uzun boylu, şişman, öteki daha kısa boylu, zayıfça. Çit boyunca tembel tembel yürüyorlar. Yüksek sesle bir şeyler konuşuyorlar. Eczanenin önüne gelince adımlarını yavaşlatıp pencereye bakmaya başlıyorlar. Zayıfça olanı burnuma ilaç kokusu geliyor diyor. ''Aa öyle ya burası eczane. <gülüyor> Nasıl unuturum. Geçen hafta buradan Hinti'ye almıştım. Eczacı da ekşi suratlı bir herif. Eşek çenesi gibi de kocaman bir çenesi var. Samson Filistinlileri böyle bir çene kemiğiyle öldürmüştür herhalde.'' Şişman subay kalın sesiyle ''Evet'' diyor. Eczacı uyuyor. Eczacının karısı da uykudadır şimdi. ''Ah so, öyle güzel bir kadın ki bilsen.'' Ha evet görmüştüm. Pek de hoşuma gitti.'' ''Doktor, ne dersiniz? O kadın böyle bir eşek çeneliği sevebilir mi? Olur mu öyle şey?'' Doktor, eczacıya acıyormuş gibi içini çekerek, ''Yok, sevemez.'' dedi. Şimdi güzelimiz şu pencerenin arkasında uyuyordur. ''Optiosov, ha, bir düşünsene. Sıcaktan kolunun birini yorganın üstüne atmıştır. Dudakları aralık, bir bacağı yataktan sarkmış.'' Eczacı sahip olduğu hazinenin farkında mı ki? Onun gözünde ha kezzap şişesi, ha güzel bir kadın, hepsi bir. Subay duraklıyor. Doktor diyor, ister misiniz şuraya girip bir şeyler alalım. Belki eczacının karısını da görürüz. Tam zamanını buldun sen de. Olur mu yahu? Neden olmasın? Geceliğinde ilaç vermek zorundadır bunlar. Hadi girelim. Peki, senin dediğin olsun bakalım. Eczacı kadın perdenin arkasına sinmiştir. Yine de çıngırağın hışırtılı sesini duyuyor. Duvara yaslanarak tatlı tatlı horlayan kocasına bir göz attıktan sonra sırtına hırkasını alıyor, çıplak ayaklarına terliklerini geçirdikten sonra eczaneye koşuyor. Camlı kapının arkasında iki karaltı gözükmektedir. Kadın lambanın fitilini açıyor, kapıya doğru yürüyor. Artık ne can sıkıntısı kalmıştır, ne hüzün, ne ağlama isteği. Yüreği hızlı hızlı çarpmaktadır şimdi. Şişman doktorla zayıf optiosov giriyorlar içeriye. Kadın onları dikkatle süzüyor. Koca göbekli doktor, esmer, sakallı, hantal bir adamdır. En ufak harekette ceketi patlayacakmış gibi geriliyor, yüzüne terler basıyor. Bıyıksız subaysa pembe yanaklarıyla tıpkı bir kadına benziyor. İngiliz kamçısı gibi bükülgen bir görünüşü vardır. Eczacının karısı eliyle hırkasının göğsünü kapatarak, bir şey mi istiyorsunuz baylar diyor. E, şey, bize 15 kapiklik nane hapı. Kadın hiç acele etmeden rafların birinden bir kavanoz indiriyor. Eczacı terazisinde istenen kadar nane hapı tartıyor. O sırada iki müşteri yiyecekmiş gibi bakışlarını kadının sırtına dikiyorlar. Doktor doymuş bir kedi gibi gözlerini kısarak. Teğmen obur bir kedi gibi kocaman kocaman açarak. Doktor, doğrusu eczanede kadın çalıştığını ilk kez görüyorum diyor. Eczacının karısı Optiosov'un al yanaklarına kaçamak bir bakış fırlatarak. Bunda şaşacak ne var? Kocamın yamağı olmadığı için ona ben yardım ediyorum karşılığını veriyor. Demek öyle. Eczanenizde pek hoş bir yer doğrusu. Ne çok şişe var. ''Bu zehir şişeleri arasında dolaşmaktan korkmuyor musunuz?'' Eczacının karısı nane haplarını bir kağıda sarıp doktora veriyor. Optiosov da ona beş rublelik kağıt para uzatıyor. Bir dakika kadar sessizlik içinde geçiyor. Erkekler birbirine bakıp kapıya doğru bir adım atıyorlar. Sonra durup bir daha bakışıyorlar. ''Doktor, bize on kapiklik karbonat verir misiniz?'' diyor. Kadın önceki gibi yine tembel tembel elini rafa uzatıyor. O sırada Optiosov parmaklarını kıpırdatarak... ''Size şöyle insana canlılık veren yani başka bir anlamda söylüyorum bir şey var mı?'' diye soruyor. ''Soda filan olabilir.'' ''Var. Bin yaşayın. Siz kadın değil bir meleksiniz. Üç işe verin bize.'' Kadın çabuk çabuk karbonatı bir kağıda sardıktan sonra... Kapının arkasında karanlıkta gözden yitiyor. Doktor göz kırparak nefis bir parça diyor. Böyle ananası Madera adasında arasanız bulamazsınız. Ama bir de şu horultuyu dinleyin. Eczacı beyefendi uyumak lütfunda bulunuyorlar. Bir dakika sonra eczacının karısı geri dönüyor. Tezgahın üstüne beş şişe soda koyuyor. Bodruma gitmiş gelmiştir. O yüzden yanakları alaldır. Biraz da heyecanlı. Kadın soda şişelerini açarken Třebíčon'u yere düşürünce Optiosov, "Şş, yavaş" diyor. Yoksa kocanızı uyandıracaksınız. Ne yapalım? Uyanırsa uyansın. Öyle tatlı uyuyor ki yazık olur. Düşünde sizi görüyordur. Hadi sağlığınıza. Sodasından içen doktor geyirerek "Şu kocalar öyle can sıkıcı yaratıklar ki durmadan uysalar yederlerdi" diyor. Ah, sodanın yanında bir de kırmızı şarap olsaydı. Kadın gülümsüyor. Onu da nereden çıkardınız? Şimdi ne güzel giderdi. Yazık ki eczanelerde içki satılmıyor. Ama durun, siz ilaç olarak şarap satıyorsunuz değil mi? Vinum gallicum rubrum. Yani kırmızı Fransız şarabı yok mu eczanenizde? Var. Tamam, ondan verin bize. Hem de çabuk getirin şu kahrolasıyı. Ne kadar istiyorsunuz? Quantum satis. E, yeteri kadar. Önce soda ile karıştırıp birer bardak verin. ''Ne diyorsun Optiosov?'' ''Önce soda ile sonra perse, yani saf.'' Doktorla Optiosov tezgaha yerleşiyorlar. Şapkalarını çıkarıp içmeye başlıyorlar. Söylemek gerekirse berbat bir şarapmış bu. ''Vinum berbatissimum.'' Oo, ancak şey, hanımefendinin huzurunda içilince kevser lezzetini alıyor. ''Biliyor musunuz, baştan çıkarıcısınız.'' ''İşte size hayal öpücükleri benden.'' Hop diyor soğuda. Elinizi gerçekten öpmek için neler vermezdim diye söze katılıyor Şerefim üzerine söylüyorum yaşamımı bile verirdim Eczacının karısı kıpkırmızı kesilip ciddi bir tavır takınıyor Siz neler saçmalıyorsunuz? Doktor onu kaşlarının altından kurnaz kurnaz süzüyor Siz de az cilveli değilsiniz hani Gözleriniz sürekli ateş ediyor Bam bum Kutlarım siz kazandınız biz de yenik düştük. Kadın iki erkeğin gittikçe kızaran yüzlerine bakıyor. Gevezeliklerini dinliyor. Çok geçmeden kendisi de canlanıyor. Ah ne güzel şeymiş neşelenmek. Onlarla konuşmak, gülmek, cilve yapmak daha çok hoşuna gidiyor. Hatta müşterilerin ısrarlarına dayanamayıp iki bardak şarap da o içiyor. Siz subaylar diyor, sık sık kasabaya gelseniz. Burada can sıkıntısından başka bir şey yok. Bazı günler patlayacak duruma geliyorum. Doktor sanki dehşete kapılmış gibi. ''Beni şimdi can evimden vurdunuz.'' diyor. Böyle bir ananas, doğanın mucizesi taşranın bu ıssızlığında. Of insanın inanası gelmiyor. Hani gribede ne demiş? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde, Saratov'da. Aa, neyse, vakit epeyce geçti. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Çok. Borcumuz nedir güzel bayan? Kadın gözlerini tavana dikiyor, uzun uzun düşündükten, dudaklarıyla bir takım hesaplar yaptıktan sonra 12 ruble 48 kapik diyor. Optiosov cebinden kabarık bir cüzdan çıkarıyor, kadının istediği parayı sayıp veriyor. Ayrılmak üzere elini sıkarken de Kocanız uyuyor diye mırıldanıyor. Tatlı rüyalar dileyelim ona. Bırakın yine bu saçmaları. Oh, saçmalık neresinde bunun? Tam tersine, hiç de saçma değil. Shakespeare nasıl söylemiş, İnsan gençken gönlü de gençse mutludur. Elimi bırakır mısınız? Uzun ayrılış sözlerinden sonra, eczacının karısının elini öpmeyi başaran iki müşteri, kararsız kararsız, sanki bir şey unutup unutmadıklarını düşünüyormuş gibi duralayarak eczaneden çıkıyorlar. Kadın hızlı adımlarla yatak odasına koşuyor, pencerenin önüne oturuyor. Doktorla Teğmen'in eczaneden çıktıktan sonra... ...isteksiz isteksiz 20 adım kadar ilerlediklerini... ...sonra durup bir şeyler fısıldaştıklarını görüyor. Neler fısıldaşıyorlar acaba? Yüreği, şakakları küt küt atıyor. Ama nedenini kendisi de bilmiyor. Dışarıdaki iki kişinin fısıldaşırken... ...unun yazgısına karar verdikleri düşüncesiyle... ...yürek atışları hızlanıyor. Beş dakika sonra doktor ötekinden ayrılıp... ...yoluna devam ediyor, Teğmen ise geri dönüyor... Geriye dönüyor ama ne yapacağına bir türlü karar veremiyor. Bir kapının önüne gelip dikiliyor, bir oradan uzaklaşıp dolaşmaya başlıyor. Sonunda çekine çekine çıngırağı çalıyor. Kadın ansızın kocasının şöyle seslendiğini duyuyor. Kim o? Birisi mi geldi? Kapı çalınıyor, duymuyor musun? Ne biçim bu? Sonra kendisi kalkıp sabahlığını giyiyor, uyku sersemi salına salına ...terliklerini şıpırdatarak... eczane bölmesine geçiyor. Kapıyı açarak "Bir şey mi istediniz?" diye soruyor Opdiosava. "E, bana 15 kapiklik nane hapı verir misiniz?" Eczacı hırıltılı sesler çıkararak esniyerek uyuklaya uyuklaya dizini tezgaha vura vura rafa uzanıyor, kavanozu alıyor. İki dakika sonra eczacının karısı. Savun eczaneden uzaklaştığını... ...birkaç adım attıktan sonra... ...nane haplarını... ...tozlu yola fırlattığını görüyor... ...o sırada doktor çıkıyor bir yerlerden... İkisi bir araya gelip... ...elleriyle bir takım hareketler yapıyorlar... ...sonra sabah pusu içinde... ...gözden yitiyorlar... ...Eczacının karısı yeniden yatmak için... ...çabuk çabuk sabahlığını soyunan kocasına kinle bakıp... ...ah ne kadar mutsuzum diyor... ...ne kadar mutsuzum... ...üstelik kimse bilmiyor... Acı gözyaşlarını tutamıyor artık. O böyle ağlaya dursun, kocası yorganını başına çekerek. 15 kapıyı tezgahın üstünde unuttum diyor. Lütfen al da kasaya koyu ver. Sonra derin bir uykuya dalıyor.